En mühim burada önümüze çıkan engel egoene, benlik. Cenab-ı Hak bunu istemiyor. Cenab-ı Hak ilahi azamet, ilahi kudret akışları karşısında insan onun hiçliğini istiyor. Onun için hep ittekullah, fettekullah buyuruluyor. Cenab-ı Hak'tan itika korkun buyuruluyor. Yani yaptığımız bir amelle şımarmama. Allah'ın bize olan bir nimetleri düşünme. Biz bu nimetlerin ne kadarını karşılığını veriyoruz? Son nefesinden bir garantimiz var mı? Cenab-ı Hak daima korkun buyuruyor. Demek ki bir mümin daima bir korku içinde olacak. Allah'a ne kadar verdiği nimetlerin bir mukabil halindeyim. Reca halinde olacak, yani korku halinde olacak, çımarmayacak. Çünkü istidatlar, yapılan işler insanı çımartır. Nefsine prim verir, palazlandırır. Reca halinde olacak Allah'lar ümitsiz olmayacak Haf ve Reca hali Bir misal yine tarihten vereyim Topkapı Sarayı'nda Kanun Sultan Süleyman ve vezirler Paşalar Marmara'yı seyrediyorlar Barbaros Hayrettin Paşa Andredori'ye mağlup etmiş Bir sürü Kadırga içinde on binlerce esir şeyleri, Direklere yatık şekilde Marmara'ya girer bütün Marmara'nın üstü Andredorya'nın esir gemileriyle kanyonları küreterek getirir sokar Marmara'ya. Orada bir şey, paşa büyük bir şeye gelir, heyecana gelir. Sultanım der, haşmet mahap der, hünkârım der. Acaba der, dünya tarihi böyle bir zaferi kaç sefer seyretti der. Siz ne kadar fahretseniz, gururlansanız, kibirlensiniz azdır der. Kavniyonu der ki, bu zaferden büyük bir cümle söyler, bize der, paşa der, fahretmek müziği düşer der, yoksa Allah'ın bu nimetine şükür ve hamd müziği düşer der. Demek ki Cenab-ı Hak öyle bir hal istiyor ki, tabi en güzel misal peygamberlerde, zirvede, Cenab-ı Hak daima her istidat, her kabiliyetin inkişafında bir şükür halinde olabilmek. Efendim o Mekke fethine girerken bir zafer işaretleri girmedi. Devenin üzerine bir secde halindeydi. Etrafada esas hayat, ahiret hayatıdır buyuruyor. Yani bu zaferler bu şey hep Allah'ın lütfu. Allah'ın şeyi, esas hayat, ahiret hayatı burada Allah rızasını kazanabilmek. Kanuni Sultan Süleyman vefat etti. Ziget Vars'ta vefat etti. Hatta sokulu ısrar etti. Siz gitmeyin dedi. Burada kalın dedi. Siz çok hizmet ettiniz dedi. Bu dili, bu imanı, bu mine hizmet ettiniz dedi. Biz paşalar gidelim dedi. Ben gideyim dedi. Yok dedi, sadrazam dedi. Bir dedi, Öndeki insan önde yürümelidir dedi. O dedi askeri moralize eder, düşmanı demoralize eder dedi. Sonra dedi bizim de hep tecrübemiz var dedi. An gelir dedi bize anlık ihtiyaç olur dedi. O anda bizim durumumuz çok miyim? O an kaderi değiştirir dedi. Beni urganlara bağla dedi. İhtiyar olduğuma bakma dedi. Atıma bindir beni dedi. Askerim bir şöyle gidip geleyim dedi bilsin sen ki askerdi benim de yavrularımla beraber sefere çıktım dedi. Karar Haşmet Mahab'ındır dedi. Yola çıktılar. Hakikaten yolda öyle bir şey var. top arabaları bataklığa girdi. Konya'ya geldiler. Efendiler çıkmıyor top arabaları. Bataklığın başına gitti. Vezirler dedi paşalar da siz de girin bataklığa dedi, siz de omuz vurun diye top arabalarına. Paşalar ve vezirler de girdi bataklığa. Asker büyük bir heyecana geldi. Aynı Çanakkale'deki gibi. Büyük bir şeyle top çıktı. Yaz bak önü istedi. Tarihçi giderdi. Benden sonra gelenler okusun dedi. Bir lider daima işin önünde olacak dedi. Tehlikenin önünde olacak dedi. Arkada olmayacak dedi. Velhasıl şeyde şehit oldu. Ziget Vart'ta arabasında payita hali haliydiken şehit oldu. Naş İstanbul'a getirildi. İstanbul'u Süleymaniye Camisi'nin önüne gömüldü biliyorsunuz. Oradan sonraki enteresan bir şey var. Kanuni vefat edip naaşı kabre indirilirken bir sandık getirildi. Vasiyet gereğidir denildi. O da kabre konulmak istendi. Şeyhülislam İslam Ebu Sud Efendi bu duruma müdahale etti. cenazi ile beraber kıymetli bir şeyin gömülmesi caiz olmadığını bildirdi. Ebu Suud Efendi'ye bunun Hakan'ın, Sultan'ın vefatından bir gün evvelki vasiyeti olduğu söylendi. Merakla sandığı açtı Ebu Süde Efendi. Kendisinin hünkere verdiği fetvalarla karşılaştı. Hayretle için dona kaldı. Döndü tabuta. Sen dedi kendini kurtardın Ulu Hakan dedi. Biz yarın ahirete ne yapacağız dedi. Hüzünlendi ve ve ağlamaya başladı. Yani Ebu Süde Efendi'nin verdiği fetvalarla kendisini gömdürdü. Bellahatsız öndekilerin daima bir mesuliyeti. Fakat ona göre de ecri yüksek. Zamanını nasıl harcıyor, kimleri yetiştiriyor, nasıl doğruyu tespit ediyor, nasıl doğruyu tebliğ ediyor. Yine Efendimiz'den bir hadis-i şerif. Sallallahu aleyhi ve sellem. Kıyamet günü bir kimse getirip cehenneme atılır. Bağırsakları karnından dışarı fırlar. Ve o haliyle değirmen çeviren merkep gibi döner ızdırapta Cehennem ehli başına toplanır ve ey filan böyle halder. hal der. Sen bize iyiliği emredip kötülükten nehyetmez miydin derler. O da evet sey ben iyiliği emrederdim fakat kendim yapmazdım. Tatbik etmezdim. Sen kötülükten sakındır fakat kendim o kötülüğü yapardım der Buhari hadis şerife. Yine bu imamlara bir şey var. Yine Buhari hadisesi. İmamlar senin için namaz kıldırırlar. Eksizi kıldırırlarsa hem hem de onlara sevap vardır. Şayet hata ederlerse size sevap onlara ceza vardır imamlara. Hz. Ömer radıyallahu anh, idareci olmadan ve dini ilimler öğreniniz buyurmuştur. Süfyan bin Üney rahmet olarak bu sözü şöyle açıklar. Çünkü bir kimse dini ilimlerde ince anlayı sahibi olduğunda riyaset sevdasını bırakır. Ebu Hanife bir çocuğu görüyor. Çocuk çamurda kayıyor. Oğlum diyor, tutun diyor, kayacaksın diyor, düşeceksin diyor. Ya imam diyor, ben kayarsam ben çamura batarım diyor. Sen kayarsan diyor, arkanda ümmet batar diyor. Yine Sadi şirazide var bir hikaye. Biliyorsun yengeç yan yan gider. Yengecin annesi der ki, yengece doğru dürüst yürüsene der. Niye yan yan yürüsün der. Yavru yengeç anne der sen önümde doğru yürü ki ben de senin arkında doğru yürüyeyim der. En büyük nefsi tehlikeyi de Mevlana ayrı bir hikayesini anlatır. Aradan bir su geçer, akrep bir tarafta kalır, yavruları karşı tarafta kalır. Su çoğalır, akrep geçemez karşıya. O zaman bir su kaplumbağasını görür, der ki kardeşler karşıda benim der yavrularım vardır. Gel yanaş, der, beni sırtına al, beni karşıya geçir, der. O da der ki, ben de senin hüleğini bilirim, der, yapacağını bilirim, der. O da der ki, bak der, sen bana iyilik yapacaksın, der. Çocukların var orada, der. Ben sana böyle bir cinayeti işlemem, der. Seni sokmam, der. İpek bin sırtıma, der. Kaplumbağa sırtına alır, tam böyle suyun ortasına gelirler. Yavaş yavaş iğnesini çıkarmaya başlar akrep. Kaplumbağa der ki, ben sana söylemedim mi der. O da der ki, ne yapayım der, bu benim hünerimdir der. Bu benim tabiat-ı der. Kaplumbağa suya dalar ve şeyde boğulur. Mevla işte senin nefsin diyor, akreptir diyor. Onun hüneri diyor, seni zehirlemektir diyor. Seni de cennet yoluna alıkoymaktır diyor. Yine başka birsel misal veriyor. Su diyor, gemiye istinat diyor, gemiye istediği yere götürür. Fakat gemi su alırsa diyor, gemi batar diyor. Kurdun diyor, en sevdalı yiyeceği diyor, kuzudur diyor. Kurdun en gevrek yiyeceği kuzudur diyor. Fakat diyor, hayrettir diyor, kuzunun diyor, kurda sevdalanmasıdır diyor. Önünün ahiretini görmeyip sevdalanmasıdır diyor. Budala bir avcı diyor, Gölgeyi diyor, gölgeyi diyor, şey aldı diyor, dişan aldı diyor. Dağdaki kuş bile diyor, gölgesini dişan alan diyor, aptal avcıya şaşlı kaldı diyor. Yani nefsine mahkum olanların durumunu şey yapıyor. yeni bir misal daha vereyim Mevlana, onu bitireyim. Şey diyor, timsah diyor, canavar bir hayvandır, aygır bir hayvandır. Avını parçalar, avının etleri dişlerinin arasına kadar onu rahatsız eder. Çıkarsa ağzını açar, öyle bekler. Kuşlar da orada gıda bulacağım diye o dişlerinin arasında o, o etleri temizlemeye başlarlar, gıdalanacağız diye. Bütün şeyin ağzı serçe kuşlarıyla dolar. Tam dolduğu zaman ağzını kapatır, hepsini yutar. İşte diyor zaman diyor, timsahı diyor, nefis timsahı seni böyle yutmasın diyor. Cenab-ı Cümlemize inşallah imanı yaşamayı, imanın lezzeti merhamet, merhametin de tezahürü Allah'ın kullarına hizmet etme. Cenab-ı Hak cümlemize hizmet ömrü nasip eylesin. Dinimizi, imanımızı, vatanımızı, milletimizi şerirlerine şerirlerin muhafaza eylesin. Beraberlik, birlik ve hizmet ömrü cümlemize ihsan eylesin.